Hayat zorluklarla dolu. Gönlünce yaşamak, mutlu olmak, keyifli bir hayat sürmek kolay değil. Gençliğimde kendimi değersiz gördüğüm, var olmadığı, mutsuz günlerim çok oldu. Ama yaşamından kaçmadım. Kendimi keşfetmeyi ve zorluklarla başa çıkmayı başardım. Bugün hayatım anlamlı, coşkulu ve şükür duygusuyla dopdolu. Peki nasıl oldu? sevgili Deniz Bayramoğlu sordu. Ben anlattım. Sen de sohbetimize katılıp kendini keşfetmeye ve zorluklarla başa çıkmaya var mısın?